اللهم صل على أئله وصحبه ومن تبعتهم بإحسان الأجمعين صلاة وسلام دائم من تلازمني يوم الدين الحمد لله الشيطان لا مسمى له الرحمن الرحيم لحق جاء رسول من أنفسهم أذل من على ذمهم أنفسهم حريصين على كن حريصين من الرحيم ve intele ve konum لا الله إلا هو أنه هو توقف رب العرش العظيم صلاة الله رزيز سبحان ربك رب العزيز أمار السكر والسلام من أبن الشميع والحمد لله رب العالمين آمين سبحان رب العالمين الوحاق والحمد لله والسلام على محمد بن آله وصفه ومن تبعهد إسان بعد يوم الدين ya Rabbana, Ya Rabbana yapmış olduğumuz dinle ibadetlerimizi, taatlarımızı, harratımızı, hasenatımızı, zikri teşkihatımızı bütün mesajlarımızla ahsen ve eten alarak kabul edelim. Ya tarafından okunmuş olan 8 adet Hakk'ın Kur'an'ın 45 adet Yasin Şerif'i 3300 ötübülü, senat-ı Tehid'i o kadar öpey edilmiş 4400 şefkanıdır. Efendim diğer hayrat ve hasanatımız var. 48 şefkanımızın Hakk'ın halbiyanımıza Ya Rabbi Allah'ın Selam'ın ahsan ve eten olarak kalemiyiz şu ibadetlerimizi rahmetine ermemize, rezana vasıl olmamıza sevdiğin kullar olmamıza vesile eyledik. Bu arabdun hasıl olan seyahatları üç yürümde şubatı, evvelen has katan Peygamber Efendimiz Muhammed Muhammed'in sallallahu aleyhi hediye ödedik, şu anda vasıl eyledik. Peygamber Efendimiz'in sevgisle, şefahatına, intifatına, köyünçühüne ve bu asına vasıl eyledik. Ahmet'te kendisine komşu olan bu nasip eyledik. Peygamber Efendimiz'e Bizim alime, ashabime, etkaime, evladına, sadat ve meşaytını Cümle salihlere, evliya Allah'a hayretler ve haseten İslam'ın bekçisi olan Ali ve sahabelerin evliya Allah'ın ruhlarına meş'al-i selamun, Ebu Eûfe'nin, Cümle hayra ve İskender Paşa'nın, değerli ahirete geçmiş olan, cümle Müslüman geçmişlerimizin, komşularımızın, dostlarımızın ruhlarına ve dereceleri üzere Ebu Yere ileri faasıl olarak bizim olsun kaderlerini türlün ehyalın mestre ve Hakk'ın ana gerçeği üstünde ileri yarattı. Sonra attanı hasanata kebiri takdir eder. parçası olarak, kandırını ada ediyorum. Ve ehyaya Allah Teâlâ'nın himmetle ve teveccühü yardımlarla bizlere mazhar eder. Ya Rabbi, biz yaşayan kullandığım her türlü şerilerden, tevhidelerden maklid öyle. Her türlü hayırları işleme muhafak öyle. Yolunda daim zifinde kain eyle. Kur'an-ı Kerem'in şefaatine nail eyle. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i semiyesini ihya edip, şehir salakları kazanmayı, Efendimiz'in rızası örneği nasip eyle. Ya, Rabbi. ya Rabbi. Bizleri, evlatlarımızı, cümleiyetlerimizi Yemin-i Kamiller eyle Adib, Zahid, Salih, Kamil kullar eyle Bizleri, İslam'dan, İmandan ayırmayarak İman-ı Kamil ile de teslim ettiği nasil eyle Ömrümüzü beşe geçitmeyerek Hayır ve hasana ile Savaşlı işlerle, ümmet-i namlede kaydede olarak emir sürmemizi, hayırlı işler yapmamızı, hayrat ve hasenat yapmamızı nasip ediyorlar. Vefaatimizden sonra da seyahat kazanmamıza sebep olacak, eşerler bırakmayı nasip ediyorlar. Hayırlı öğretler yetiştirmeyi nasip ediyorlar. Ya Rabbi'l-i Alemin, ümmet-i muhammede, ümmü olarak Rahmeyye. Hastalarına şifalar ihsan eyler. Dertlilerini doyalan ihsan eyler. Dertlilerimize boğuşanlar ödemek nasip eyler. Yarabbi gönüllerimizin içinde sakladığımız dertlerimizi, güleplerimizi, miraklarımızı sen biliyorsun, sen bizim duyalarımızı kabeye eyler. Miraklarımızı ihsan eyler. İleçlerimize düzleri vasıl eyler. Kendimden gayrıya bizi eleşkırık muhtaçlarına düşünme. Yarabbi kimsenin karşısında İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eyleme. Şu hakkını incendiğimiz Kur'an korunların, ayetlerin, ahkamının yerinde öneştirmeyi nasip eder. Şu hadisi şerefeni okuduğumuz programda Efendimizin sünneti sünniyesi ile yaşananı nasip eder. Ümmetine güzel hizmetler yapmayı nasip eder. Ya Rabbi cümlemizin vücutlarımıza sıhhat ve afiyetle işaret. Ya Rabbi cümlemize helal, teniz, öl, dönüş Geziksel insanı ve helal kazançlarımı da Kimseye mutajlanmadan yaşat yaratık <gülüyor> Ya Rabbi bu kazançlarımızın faydalarında İslam'ın gelişmesi için saadetmeyi, sevaplar kazanmayı nasip oldu. Müesseseler kurmayı, hayır müesseseleriyle İslam'a faydalı olmayı nasip oldu. Dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarla bizleri naileyle. Hayırlı, sevaplı, cimdiz, hübün ömürlerle cümlemizi muameleyle. Bu ömürlerimizde İslam'ın geliştiğini, yayıldığını, bu yorumlar kazandığını, Müslümanların Galip ve Mansur ve Nüvillet ve Muzaffar ve Bahtiyar olduğuna görmeyi nasip edildi. Ya Rabbi, dertli kardeşlerimizin dertlerine baralar işaretledi. Mücahit kardeşlerimizin çahtırlara karşı maşur oluyor. Yerken müyaklar ve varlattık. Yaratmışsız ya kâtirilerin nallarını, canlarını, evlatlarını, Müslümanlara ganimet olarak islam edin. Diyanlarını tekrar Müslümanlara ver yarattık. Dünyanın her yerine senin güvenliğiniz yayınakta bizlere gayret, kuvvet ve şerefli hizmetler islam edin. Onurumuzu hızana ilgün geçirip son nefes iman-ı kamil ile Kur'an-ı Kerim okuluna okula haddesli istem etmekten cimrimcisin de meşgul insan şu dosyayı teslim edip kızına sevdiğim, varlığı olduğunu bir kul olarak bildiğinizi nasip ediyor. Allah bu bizleri erş alamın bölgesinde. Gölgelendirdiğin kullerinden eyle. Gönlete bir gayr-ı hesap gelenlerden eyle. Habibi edidine alada komşu eyle. Hangi köyselinden içmeyi doya doya, kana nasip eyle. Cemalini görmenin nasip eyle. Selamına ermeyi nasip eyle. Üzürmeti e hatamatül kul'anil azim. Üzürmeti e salavatü şerite. Üzürmeti e esrarü suretül hatiha. Sallaleti. Yalan <Gülüyor> o da biz kız krankosu açıyoruz Efendim Krankosu ve kızların her türlü eğitim için Kavya Efendim kananlamış gibi oldu ama daha güzel inşallah eksiklerini tamamlamak için para istiyorlar. İnşallah pek bir defa yardımcı olmanızı dileriz. Sonra pek çok cevap göndermişler. Allah razı olsun ders almak istiyoruz diye onlara ders tarif edelim. Ondan sonra da sorulardan cevaplandırabilmiklerimizi cevaplandıralım. Beraber de teyze edelim. Estağfurullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah, estağfirullah El Azim Rahim El Ilahe İllahi El Hayyel Hayyem Ve Eser İleyh Ve El Makturata Ve Gidaeke Vela İnnehu Hület Teybeme Rahim Teybete Adun Yalumin Münefsi La Yemlite Münefsi Hü Mautam Vela Hayatam Rabbi La Ilahe en farklı emin ya ama aptik ala aptik ya dike mesleka kahk, ya il dike ma sanak, ya bu il tabi miyemiz de alay ya bu o diğende, oluyor. Söylenmedi, la senin söylediğin için neden Karitete girerken en güzel tövbe etmek lazım, ona tövbe yapabilirsin. Sonra kul haklarını sahiplerine verip helalleşmek lazım. Siz de üzerinizde kimin hakkı varsa helalleşin, kimsenin hakkını üzerinizde bırakmayın. Ahirette sizden davacı olmasın. Malangoruk borçları varsa ondan da ödeyin, onlardan da bir borcunuz kalmasın. Bundan sonra dayanma akresi görün ve iyi bir kullanarak yaşayın. Ve başka zikir olmak üzere söylediğim gazeteleri güzelce yapın. Bütün istediğiniz tatil yapabilirsiniz gününüzde. Müsle oturduğunuz zaman, Tadil Doğanma abdestine geçersiniz. Kırlaya doğru dış çıkıp oturursunuz abdest olarak. Dövdünüz gibi Evvela yirmi defa estağfurullah yaparsınız. Sonra bir tarafta üç kurulamak hediye edip onların manevi yaygınlanma, zünnetlerini edin. Sonra Gözlerinizi kapatın, rabatayı net yapın. Yani elimi, elinden sonrasına ahireti, kadri, makşeri, bu hadisi şerifi adı ettiğiniz halleri elinizden geçirip kuruldu, bak ölmesin, de bugün öreceğim, sen de öreceksin, bu dünyadan göçeceğiz, ahirete gittiğimiz zaman hesap var. Maktulü tübyara, o hesabı güzel verirsek cennete gireceğiz, veramazsak cehennemde ceza çekmek olabilir. Onun için eğletsin aklını başlatıp da günahlardan günahlardan kesin, haramlardan vazgeç, seyahatli işlere neden, mübadete taat ederek Allah sevdiği kıl olarak yaşar Rabbimizin huzuruna sevdiği kıl olarak da Allah gayret et diyeceğiz. İşte bu da oğlunu düşün nesne maksat etmek neslin ıslahı için çok önemlidir. Tabii önemleşmek nasıl olur? Öyle olursun. Sadece sinirli değilsin, bak sen üzerine bir haksızlığa al bunu, hemen veya. Evet. Manevi hakkı varsa, helallik için geçsin, yardım dense vermiştir. Yani o içinden şöyle düşündü de dışından böyle dedi de olmaz. Helallik de şey yaptıysa tamam demektir. Helallik o işlerimizi vereyim, daha kazaya kalmış ben o işlerimizi her bir bu devletleri yakın, size okuduğun zaman evvela 25 yâbıta olmalı vereceksiniz. Örgü bitireceksiniz. Sonra yâbıta ünüşü Bizi karşımızda hızalarımızla yararlan, göz önüne görebilen kapalı. Gönülünüzü gönülüze dağılır, gözlük alan teyzeyi yâhıya mı hazırlayın? Mesela Tabikatın maneli bir takım halleri vardır. Sonuçta çok temizler gelir. Yaptığı iadetin tadını duyar, aydasını görür. Seyir üstünde de ilerleme katıl olur. Sonunda Kırat-ı Şehz vatanına erer. Ondan sonra bana bir Resul rakamına gelir Ve şimdi de güzelce yaptım Şöyle rabit ayı demek Açozu Kalyen'e uyup Halbiyiz'e proyektif edeceksiniz Kalbimiz iç alemimiz yani İç alemimiz ödeylerimiz kapalı Allah'ın huzurunda ödeylerimizi düşünün Allah dönümde, dönümde Ama her yerde hazır olmalı Ben onu görmüyorum ama de görüyor Yürü Ya Rabbi Diyelim ödüse olsun. senin kılınımın sana güzel kılı seçmek istiyorum. Evet, konfetimi de Yardım öyle. Muhsini yönebilirim. Şey sana mağlup olmadı da senin kılın olarak güzel işleri yapayım. Özürme sevdiğin olarak yürüyüm. Ya Allah'tan yardım isteyeyim. Diyelim de Kıra'nın kılığında iyi Ancak sana ibadet ederiz. Ancak senden yardım dileriz. İşte Allah'tan da, da zikir da yardım isteyeyim. Allah görüş. İsteyen'i istediğimden O'nun sevgiler, güzelliğini yakın. Yeni estağfurullah çekin. Yeni estağfurullah. Bir daha ilahe illallah çekin. Bin defa laf seyyidiyoları çekin. Allah Allah Allah diye. Bin defa selamatu şerife çekin. Bir defa dolayı Allah'ı ahad Estağfurullah. La ilahe illallah. Allah, Allah e Sadece bir yüz defa Allah demek bir defa oluyor. Böyle bir ciketlere halkın dayanı da söylediğim şekilde yakın. Öl açıp sonra sana özür dilerim için daya edersiniz. Kendilerimize, geçmişlerimize, sevdiklerimize, arkadaşlarımıza, ümmetim ağamda da. Biz de halkalımız olarak dayadan unutmayın. Şöyle sevgi çektiğine bir döndü. La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah. Duyun, beraber izleyelim, ama şahit Allah! Allah! Allah! Şimdi ağzını kapatın. Gözünüzü Allah demeyin, içinizden sessiz olarak devam ettirin. İşte böyle sessizce Allah demeyen Vikri kalbi derler Bu bizim tarikatımızın en sefakı zikir çoşududur Bu vikre kalbinizi alıştırın Kimsenin anlamadığı şekilde içimizden Allah diyerek Tece'de, dümdürde, üçte, çarpıda O da oturup da yakarsan Allah'ın vikriyle müşkür olursanız çok olur Allah'ın sevgili kıl ahirete Allah'ın sevgili kıl evlisinin hikâh altına erersiniz. Tabi dergiçli sadece bu sül de değildir. Müşkümanın bütün vergileri Güzel bir evlisiniz. Merallara evvel yaktımda kılın. Harb ve margalardan başkası, İşaret namazı Sabah namazı yaptır, öğretip okuyup Düneş doğduktan sonra yarın geçince namazı kılıklar O öğretip yapıp kılıklar İşaret namazının harfeleri bir Tüha namazı kılık sabahla öğrenim arasında dört yüten Emo-toksa namazının arkasından Tevhadi'nin namazı kılık yüktü Çözünürlüğün ilk müdürlük aykım, abdest alıp, düze kılın 5. Bu 5 namazı parçaya geldik. Pazartesi ve Ramazan'ın dışındaki hadis-i şeriflerle nefret oruçları mesela Seyvan'ın akibin orucu, muhabanın orucu, eyyam'ın biz oruçları gibi oruçları kıplandığı parçaya Yani ibadetlerimizi güzel yerdim. Her efendimizin hadis-i şeriflerinde tarif edildiği Müslüman olma çalışın. Bir. Binahlardan kaçınmaya çok dikkat edin. Hakkıa esli olun ki siz binahlardan, haranlardan sakın, has Müslüman olun. İki. Teşekkür ederim. Üçüncüsüne, bilenlerin geliştirdiğim, şey bilenleştirdiğim, has bir dinin, bilen boyu adalet, cesaret, cemaat, sivil ve devam ama bu sahipsizliği çalışın çünkü Allah insana güzel huylından dolayı misafirlerden örüp yanında ondan dolayı sokuyor. kötü huylından dolayı bozulan dolayı, ama şunun huylının da Allah muhafaza etsin. Şimdi her biriniz bir kata, günü ve lahat, bir Bu Peygamber Efendimiz'e i tabi olduğu veyahut ettiği zaman ne kadar sahabat aldığını bildiren ayetliklerindedir. Bunu yani şu bakımdan ötüyoruz ki, sizin de tarifata girmenin sahabenin Peygamber Efendimiz'e veyahut etmesinin devamıdır. Aslında bu Allah'a bağlanmak demek olduğu için selamını çökebilecek. Yol gündelenmiş oluyorsunuz. Allah yanında dağılırsın. Vahdinden döndürmesin. Yolundan ayırmasın. O anı görünenin yolundan, Resulullah'ın yolunda yürütülün. İlk soraklara öldürsün. Harallardan, duyahlardan korusun tarikatın inceliklerini, esrarına adabını öğrenip şöyle bul, kâmin, arif, bir kamil, ariz, kul olmanızı nasip eylesin. Ömrünü Allah devrimde güzel geçirip, özerine sevdiği olarak varmanızı, sahafiyle, celaliyle müşerif olmanızı nasip eylesin. Bu dönem anlattıklarım, giriş diye bu tutak haline getirelim. da vardır. Ondan da onlar o tutaklarım var Bu kardeş, bir, bir teyze geçen sefer gelmiş, tasarlanmak istemiş. Kalan kabul falan onda kabul ettiğimizi Allah hepimizden razı olsun. Bak işlerde bahsetti düşündüğü istiyor. Allah kullarımızı hayırlara eylesin. üstün emir mükafatlara erdirilsin başarılar olsun şimdi yavaş yavaş. Yani kısa cevaplarla hemen çabucak geçeceğiz şey diyelim çünkü işim var. Annenin dekkağısı tutmaz fakat babanın dekkağısı çok çabuk tutar diyorlar. Bu doğru mu? açıklar mısınız? Annenin de babanın dekkağısı tutar. Anne de ve babaya görmedim, insan mahvolunda. Anne şefkatli olduğundan, biraz daha riski ve duygusal olduğundan onu gönlü dayanmadığından Böyle bir şey söyleyenler, yani annenin sesini geçinmez çünkü sevgisi var, şu an, ciddi bir bu bedriğe, onu geçen diye hani aslında her şeyin kalbini kırarsan cezamı çekersin kendini aletsan, mütefatına erersin hatta cennete annenin vasıtası ile girilir, rüyası olarak o bakımdan e, bilmekle Eğlenemdikler Ağabey'in için değerliyor. Allah tümle eğlenen kardeşliği nasıl tebafiye eylesin. Hışkendenin belgimizin evet birazcık kişi Eğendim 2. bir eşle ile eğlenmek içerisindeymiş. Tansiyonu de ilgili bizden sonra defa saymaktan dolayı aklınıza sayılmıyor Şimdi ben onun durumunu biliyorum da yani bilinciyle e, daha güzel bir biçim içinde eee gelişmeye, gayret etsin. Biz diyor, keşke hakikaten. Bizim aramızda ne zaman olup ne zaman öyle zaman bildirmişmiş? İnsanda derinliğin, manevinin güzel duygular, o anlamlara moeçti. Bir olarak kullanılmıştır ama cayi gibi yanlarla fırtı Küvetler, küvetler önce adamların ilan edememesi de kaydı yer almıştır. Ne tür kuvvetler Bu üyelerin adamlarının bayasına şu katıyor, katılıyor katıyor diye ince alır, çok adam almak yerimizde. Evet, beni biliyorum. Ne katılsa katılsın, mahkûm olmuyor. Kervanlar adamlarına söylemişler, bu şandan gelen. Çünkü peynirin mayası şöyle yapılıyor, mahsur vermemiş yemiş o peynirin. Çünkü mayalandık da olsa madde tabiatını değiştiriyor. Tabiatını değiştirip geç olacak? mahsur olmaz. Onun için rahatlıkla biraz peynirin yiyebilirsiniz. Tabii her işimizi yeniden düzeltmemiz lazım gıdalarımız da en temiz ifade, kendimiz imar ederdir, Ama o e, imar edemiyoruz. Meclis, Meclis, Meclis denir, yiyebiliyiz, yiyebiliyiz. Marası şöyle böyle, mahsuriyet Efendimiz dönüştür. Kadir hayırlı için Alman Kıbrıs'ın şirketleri dinleyebilir mi? Dinleyebilir. Kadir hayırlıysa kral atayamaz, havas kılamaz, oruç kıtamaz, camiye güremez. Ama camiye olmayan bir yerde kılıp, Dinlebilir, mahsuru yoktur. Caninin içine girmesi, sabir edilmesi, tavuk yapması falan olmuyor ama dinlemeksi de hiç mahsuru yoktur. Kulamikleri ne bilebilirse öte durmuyor bir de. Henseye kıyamaz. Dinlemekte mahsuru ben, ben inşaatta çalışıyorum. Eski namazda güzül kalkıp kılıyorum olur mu? Şimdi bu namaz vakti içinde ne zaman olsa en sabahlısı canıda cemaatla kılmaktır. 27 kat fazladır serabi. 1 canıda 50 kat fazladır. Ece canıda kıldır mı, sabah 50 kat. Dağına 5 cidinde da mı, 25-27 katdır serabi. Ama daha da ayırsa cemaat olmamıyordu. en sabahlı zamanı evliyen vaktidir. İlk evanetimde o zaman ekolojisi salamı kötü olur. 22 azalır. Ne kadar ayakten kılarsa o e kadar iyi. Ama inşaat işçisi akşam manazı yıkıldı, yemarlıyordu, çok iyi oldu, ezardı, uymuş Ondan sonra uyardı, saat 2'den aracı kılabilir, kılabilir. Çünkü da yoksana yaktı sabır'a kadar dolar ettiği için kılabilir. Kılması zahididir, onun kılması tavsiye <gülüyor> Bu aslında gördüğünüz şey yapıyor Bunun marası nedir? Bunun marası, ilhamlı ibadetlerimizde, kahretlerimizde davet edin, bitetin ve devamlı edin. edin demektir. Şu anca vaktim paralel olarak Yaz hastalığımızın hayırlı geçmesi için ne karşılayabiliyorsunuz? Yaz bile seyahatli, hayırlı işler yapma, müyvet edin, öyle çıkın. Memeketine gideceğim, köyüne gideceğim, ondaki insanlara Kur'an'ı öğreteceğim, İslam'ı öğreteceğim, sevaplı şeyler yapacağım diye o müyvet edin, o zaman Efendim, öyle öğret, öyle şey olursunuz. Bak, Ali Paşkolan kardeşimiz, odası ziyaret edilsin, odası başka zararlar başpahalardır deden ilmi yok edildi Dürse demişler Dürse annem dandır, dadam dandır bir günler önlemeliydi, daha salimleyin ve asıl bazı şahadeti var ahim, hayatta da ateist ana büse nasıl olmalıdır o içinde tabii insanın yine güzel kıyasetli, örtülü olması lazım Açıksa, açık olması, uygun olması efendim Beraber yolculuk yapabilirler. Bir sürü gün de soruldu. Cevabı geldim. Ben ki gitmiş duymamıştım. Ahmet'i gündemle bir kardeşimin için hayır daha Allah barzı olsun. Çok seviyorum. Çünkü rahmetini engelliyorlar. Hedeflerine yönüne gülmüş oluyorlar. Allah muhafet etsin. Hırsı kuvvetli olsun. Üstana hizmet olsun. çok olsun. inşallah. Ölmüsüyle Kasım'da öğrenmek istiyorum, evet, Allah rahmet etsin, Allah nasip etsin. ölürsün. Babam rüyanında öldü, neye belalettir? Ömür verildiğime belalettir. Gülüş ölmüşsün, daha yaşayacağını gitsin. Aksine çıkar yani. Ben garip bir kuyum diye devlet kundurusunun birisine çalışıyorum, yaşım ömür, ne kadar müdahale ettimse de ne eğlenebildim ne de iki bir duanı olacaktı diyor. Hiçbir peki alışkanlığım yok çocuktur. Yardım için dua etmesin, eskidesen diyor. O Allah işlerine rast etmesin, hayır etmesin, etsin, insan hediye dönettin. Muhterem zahset isimlerinin dışı, onları ne kadar eğer İlahilerin söylenmesi için de açıklama yapar mısınız? Olabilir tabi. Güyüklere sevdi, salih kimselere dua, iyidir, rahmetullar mahtarı yaptı. Allah'ın kendisi kastlanarak yani karnı dünya emredilerini mi? ısrarın hükmü nedir? Karnı kelimesi, Türkçe'de Arapça'daki ilah kelimesinin karşılığıdır. Arapça'da ilah vardır. İlahen, lahuddin diyoruz. La ilahe illallah diyoruz. İlah kelimesi. Tanı demek Arapça'da. Türkçe'de ilah kelimesinin yerine tanı kelimesi kullanılıyor. Onun için Arapça'da ilah kelimesi hem Allah için kullanıldığı gibi, hem de o müşriklerin, kafirlerin takındıkları şey için de kullandığınız gibi çiftçilerde tarih dönemesi hem Allah için hem de öteki insanların takındığı başka nabıklar için kullanılır. Tarih seyirci bizim kitaplarımızda efendim o kelime kullanılmış, dedelerimiz kullanmışlardır. Çünkü ilah kelimesini kullanmanın dahtarı yok. Arapçasında, ötükçesinde caiz geliyor. Yalnız, ilah kelimesi, mağdur mağdurası var, Allah kelimesi, yaratanının ismi harsıdır, özel Ve yani Sen misin? Sen mesela bir insansın. Bir insan geldi dinciye belli olur mu? Onlar bir insan geldi. Kim geldi, Ahmet Bey geldi. Dindi, belli oluyor. Yani birisi özel için, birisi cinsizim geliyor. Tanrı söylenmesi cinsizimdir. Allah bizim Rabbimizin ismi hasıdır. Başkası Allah denilmez. Sahipler ona denilir. Ama Tanrı söylenmesi, cinsizimler mesela cinsizimlerin Tanrısı öpür. Efendim Japonların katıldığı tanrısı Dineş filan deniyor diyor yani böyle olabiliyor. geliyor Seremekte Allah sözcüğünün yerini tutmaz Yani onun dönegesinde duyuldu Finan'de yıldızdaki kardeşlerin ne falan var evet, Ertesi bir öğrenci olduğu için bir var İnşaatının geri kalan kısmını biz tanımlarsak en yıldız kuralı ediyoruz Pekala İçin bir defa da önebiliriz. Bizim tarifatörün büyüklerinden sizlere neden bir isim koymamızı ona uygun diyoruz. Öt yüksünün sebebimizle görüşüyoruz. Ailesi istemeye geldi üstü defa. Babam isim olarak ne olur onlar diyor. Babanın isterini bilmiyor tantosu yok. Babanın izni olmadan evlenebilir Böyle bir şey yaparsam annem hakkını helal yapmayacağını söylüyor. Ne yapayım? Tabi bizim maskebimizde işte, Evlenen kızın kendi fikri çok önemlidir, o karayı kendisi verir. Anmak, delilisinin, annesinin, babasının rızasını almak başka mesleklerden vardır şart olarak. Yani, Kızın beynisi kimse, annesi ve babası, onun almak şartı vardır bazı mesleklerde. O bakımdan böyle anne ile babayla hep durmak, düşmeden konuşa konuşan yerli olarak, ikna ederek çocuğa lazım, olmaz diye düşünüyorum. Şimdi geçen sohbetinizde ödünün dersini yapamadıysanız hemen en yakın zamanda yakın etmediniz. Ertesi gün değil, mesela en yakın zamanda ilk ödününme peşet geçen zamanda yakın etmediniz. Acaba sadece bir kıl olur mu? Ha, yani rabıtalar ve sayıda reklam da tabi o e, rabıtalar zikrin versiyonu tam olsun diyecek oradıklar onlarla beraber yapılması biraz zaman alıyor ama versiyonu da bunun <gülüyor> ne oluyor onları yapmaya devlet etmeli zikrin olsun ya şöyle şöyle olabilir mi diyor tarif edilen yorulan müstaharı yapmaya, istikrarlı bir şekilde yapmak, gayret etmek daha iyidir. Eğer tüm şirketli 3 model Müslüman devletle savaşa görse Müslümanların ne yapması gerekir? Savaşacak mı? Karşıdaki Müslümanın öldürmeye mi çalışacak, karşı cepheden kaçacak mı, savaşmayacak mı? Lütfen bizi bu kadar izinlatabilir misiniz? Evet, özellikle bir durumdur. Şöyle, Efendim, Irak'ta oldu, İran'da oldu. İki Müslüman devlet birliğiyle çarpışmaya girdi. Ve iki taraflarında birçok insan oldu, öldü. Allah böyle bir bizi korusun. Yani şakır ya, savaş katmış kadar Ama Müslüman bir devlet olup zaman, başlıkta e de man eldirini kardeşim. Müslüman'ın Müslüman'ı öldürmesi haram. Öğren bir oldu durum. O halde ne yapacağız? Dağ gücümüzde, böyle dönüşürüm olmaması için önceden kötüler alıp çalışacağız. Başka çağırınca. Yani akıllı insan bir kötü durum olmadan önce kötüler biz de o kötüleri çalışacağız. Geçen sıradan beri, geçen sıradan beri büyük KDF'ler, Yüksek KDF'ler, Balkanlardan halk çıkabilir, şöyle olur, böyle dedikleri için biz de aman dikkat edin, kötüler İlk dairemiz halin çıkmamasına çalışmak ama ikinci dairemiz de öyle bir Çıkma durumu olursa, katil yakalanmamak, kalanlık olmaz Ne yapalım yani? Kendirliği edeceğiz. Bazı defa bu televizyonlar hakkında büyüme olursa, büyüme olmasa seyrette diyorlar. Bu konuda edersiniz? Haram sandıkları seyrette haramdır. Hayal olan şeyleri seyretmek, dinlemek doğrudur, hayaldir. Çünkü şimdi güzel programlar da çiftlaya başladı. Güzelimi seyretmekte büyüğünü yoktur. Yani bir ara gittiniz. Açıkça bakarız bir güzel bir şey var. Efendim haç kribi oyunu ve haçın nasıl yapacağını anlatıyoruz onun e, için seyretmekte bir namsılıyız televizyonun kursun kendisidir programlarımızın kötüsü kötüdür, iyisi iyidir şiirin kendisi kötüdür İyisi iyidir, kötüsü kötüdür iyisinin kendisi kötüdür Kur'an-ı Kerim'i bile ezanı bile makamla ötüyoruz iyisi iyidir kötüsü kötüdür yani sevgili hocam Allah kaydolsun, olsun, Allah seyredin diyorsun. Şu imansızların yutulan halka önceden çalıştırılmanın pislipleridir. Bakın böyle pisliplerin cevabı önceliklerine kayda olacağının öncünden yani, dolayı bir küpürü kesip size yolladım diyor. Arkasında bir küpür var. Yani birazdan kesilmiş bir parça var. Diyor ki Orada bir krobotor Efendim İnsan büyük adresini yaptığı zaman Suyla temizlenmek İyi olmaz, kötü olur Onun yolunu kağıtla tavsiye etmiş Ve onu savunmuş o krobotor o öyle değildir Üçün de öyle temizlik Yani kâetle insanın büyük akresinde az olarak denizlik yapması müdeleniyor. Pistir içerisinde tutuyor insanı. Tutulamıyor tutulamıyor. Çünkü temizleniyor. Çünkü onun temizlenmesi kadar bir şey değil. Onun için onun sözü doğru duyduğu yanım iş ve şurası pistir. Kendisi pis kopar. En anlım Ama işte katkıların o önemli O hanım Anadığında konuşmuş şeyin de, bu tarihetlenmenin Eliniz bizim bir doçant arkadaş da Yünyas'ta da En az önce de demiş, ki, sık sık Ne demek yani? Anadığınız kafalı küvetle dönüşüyorum dedi. Öyle değil mi? Kısık sıkıcılar da değiştiriyor ne demek? Rahat bir gökmeğa bakılıyor, katalar ondan sonra hep iştiriyorlar. Öyle satmışlıyormuş Yani biz tabii bunun çiftliği var. Mesela öyle sistem kurmak mümkün ki su kuşturuyor. Hani İslam'da ayıp yok, açıldı konu, söylemek lazım. Su suşuruyor, elden veriyor, bir şekilde ve temizliyor. Mesela Suudi Adan'ın şurada kulevizeti Yani bir takipçisi yeri. Burada da altını yıkama yeri var. Mütle ulaştılar, tacıklı su geliyor, tam temiz temizliyor. Öldü işte bu, temiz. Ondan sonra da Ama, kağıtı sildin mi, kağıt temizleniyor. Şöyle al bakalım, bir yemek yendi, kafir geliyor mu sünnet peşete? Kafir geliyor, ne yedirsen fotoğrafı ağırlığında büyürüyor. İlle bu arınla yıkama kıvam gerekiyor. onun gibi. Şöyle birisi, çok dikkat etkinlerde karşı çok kırıcı oluyorum. İşte benim söylediğim için en hayırlısı da olması için değer Şimdi öpsülerler, hocamak şöyle parlarmış. Baklaya oturlarmış, ütlerlarmış, ağzına darlarmış. Nihut ağzında bakla öyle göndermiş, sergili olmamak için. Yani sergili sözler dikkat etmek için. Siz de artık önünüzde tesbih olsun, dününüzde bitir olsun, önünüzde dikkat edin. Senci Örmenin Allah'ın şansı Bizancalı kuşun hiç kısmetinin ayağına gelmesi de hikmet dedi. O ağlanır. Neyse ağlanılır. Öyle değildir. Fakat tersi, alt isimleri, süt, ses diye havaların üstüne Şunların tamla faaliyeti yakalar. Ağlamıyor yani. Ama belki semtlerin başka misal var. Öyle bir kuruyor. Çilek geliyor, çilek geliyor, takılıyor, iyi. Bunun hüsmeti nedir? O o Allah. Her mahlukunu yaratmış, her mahlukuna da bir, her mahlukun da bir, bir şey var. Efendim kalsan hayst İnsan kalsanı yer, Efendim nüzzetler insanı yer. Bilmem, öyle işte Allah bu Allah'ın bu kâllattaki kanunu müsebbü bir ama için Bana geldi. Tamam. Buna, bu da bir ne yaptı ya? Ne yaptı? Öncelikle giden oğlum ne Allah acil şifa yapsın. Henüz hayalı bir yere gitsin. Tamam. hastane <gülüyor> ve iyi bir dövbeyle istihazdı. İyi baksın komutan. Arkadaşımıza acil para lazımdı. Bankadan, Öngörleyip oranıza marka geldik. Yani çok güzel yapmışsınız, çok sever. Karz ve Hasan, yani boş vermek Fatih'e vermekten daha iyi. Çünkü bu kardeş gerçekten muhtar. Muhtar. Fatih'in muhtar görüntü olmaları bilmiyoruz. Bekia tahtan bu muhtar şey yapıyor. Onun için dinimizde Kardeşine vermek daha sever. Hadi Fatih'e savaş olarak Bunun dinamığı var mı? Hayır. İnanıyor. Küçük bir lafları var. Mart yırnına artın ameliyat daha iyi verildi. Çünkü Mart'ın da enflasyonu vardır, gene mazureyat olur. Mart'ın da enflasyonu %5 civarındadır. Yani onda da bizim paranız gibi bir enflasyon var ama bizim %5'inde e 165, onda %5. Küçük olduğundan %100 e marka verince ışık düzleniyor sanıyor, düzlen diyor aslında. da esas olan, artı vermek sahibi. Ama arttırıyor. Ne verirse? O o alıp alır yok. Yani dinli mahtır, sütlüğü mahtırı yok. Yalnız mask aldığın zaman, dolar aldığın zaman Amerika'ya, Almanya'ya enflasyonu kadar metajörü yardım etmiş oluyorsun. Onların değeri düştüğü kadar ona sen yardımcı ediyorsun. Hiçbirimizi kullanmasak, hep altın bu şeyler yapıyorlar. bizden istifade ediyoruz. Bir yandan Amerika bir senede elimde 100 dolan 1000 dolara geliyor. Uzandı, uzandı, bize ne diyecekim? Yedi aylar gelir. Yer Yani din bir tane şey var, Sen sonunda 1000 dolarla Amerika geliyor. Ne oluyor? Değil. O takımda ben bunları dirgilime sürebileyim Kadi olarak Yani kardeşlerim dirgililer diyor. Evet, bu tarafı da birim için Asıl asıldır Kıymet sürelimidir Asıl kullanmak dair İcrası Baya icrası insanlar tarafından Sevinmemek Allah tarafından da sevinmemek Anlamına gelin insanlar tarafından Sevinmemek Maal Allah tarafından sevilmemek falan segedir haydalar değil. onlar da anlayanlar, kötü sandırlar ama aslında iyi. Hadi şu şeyi biliyor musun Peygamber Efendimiz. Niye saçı başı tanık, içine hükümet edemek insan vardır ki Çünkü sizinle intilat etmez, yüzüne bakmaz, kaybolsa aramaz, hâlinde kız istese kız vermez Allah Allah'ın en uyası da sevgilim konudur, kimse bilmez bak kimseler bilmiyor, sevmiyor, öyle olabilir Ama iddatsız kimselerin insan alaşır, hiç hiçbir Kalkan daha düşmüş ve dağın haberi ortamış. Kızan kudun mevimimizsin. Bir şey yok. Neden? İlgahsız. Onun ölçüsü İstanbul. Onlar bir Manastik'e mi sevmez, Şakal Barat'a sevmez, Müslüman'ı sevmez, e sevmez, İçin sevmez, Bilal, tarz. Tarz. onun kıymeti Güzel huylu, tatlı sevgili, ilim ve imhan en ödümdürlüğün olmam için bana ve bütün Müslümanlara değer vermişsiniz. Yani, Ancak, temizle de tasavvüttür. Tasavvültü üyesini vereceksiniz, o Dün 40 yıldır dünyaya geldi. İse olarak ne paylaşıyorsunuz? Şerefli bir fiyat olsun inşallah. Benim imkanımda devam edemiz. İstamaya geliyoruz. Ertekilerimde hayır demek istiyorlar. Hıya bekliyorum diyor. Hayırlısı nasıl olsun? Kadıklığın kendisine bir fiyatlarım. Hangi konuşacak. Hayırlısı. Hacan Makinovancısının nişanlığını öğrenilecektim. Kadar işten sorunu. Halkın şu ihtiyacı var. Başvurunun geri çıkmadı. Aralık ayına kadar 30 milyon TL var. Bana yatırıl diyorlar. Aslında müslü ifadeye rağmen şimdi bu devlet çalışsın. Bu değerli İş istiyor, yer yani saç sakal da rasya yüzlü saç hizmeti için daireye ekledi bilmek. Saç kesilmesi için kuaförlüğüne olabilir. Kına vesaire olabilir. Saç Sok ve sakalı koramak, beyaz kimleri yormak, giymek uygun görülmemiştir. Normal zamanlar Hatta az da sakallılar bunlar ihtiyac. Bunlar savaşamaz demesin diye sakallar boyamak caizdir. Kişinin havasız bunlar ihtiyacı diye. Erleşmesine devam etmesi. Da. Dönmeye, dönmeye, şöyle yaşında de şöyle deniyor, mesajı da şöyle öğrendiğiniz kadarını Başka mesafelerde bakın. Allah'ın seljukları şey diyorlar Allah, tüm hamamatları, tüm silahları, tüm silahları, tüm silahları, tüm Mişkeli bölgeye aktarma küçük ses Alman Jay's'in chair's din bakteriyası yapabilir. İçinden memnunsuzunuz bu alan korkunun için okuduğumuz 4560 sayısı yapılması için harika Allah payını o resul yaratlarına efendimizin şefaatine nail eylesin. Öncesinden helallik istiyoruz hocam Tabi hocanın hakkı ödenmez. Ölenmenin hakkı doğrudur. Bir de benimle ilgili bazı kişiler çok tepkiler yaptılar. Biliyorum. Haksızdır. Yani olan bir şey anlıyorlar, tamam öyle Yalandı, haksızdı. Birçok kimsenin yanlış yollara düşmesine sebep oldular. Kopmasına sebep oldular camiden, tepkiden, e tabi onların nebali sadece benimle helalleşmekte geçmez. Çünkü bazı insanlara velder oldular. Ondan böyle olup tadı. Hatırlığa başladım, değer istiyorum diye. Allah İslam'ın nasibu öylesin, sevgili okul Bu e, dünya dönüşü bir şey. İnsanlar da varmış, güzel, aslında bu hayır üzere elmenin alamasıdır. Ablama gözle geliyor, insanların kalbinden geçenleri okuyor ve görüyor, sizi, sizi tanımadığınız ne diye halde gördüklerini söylüyor, ne yapmasın lazım, kalpleriniz de bir hava zıvara gitmişti, ondan böyle oldu diyor. Allah'ın seni sevdiği bir hazir idadesi mutayetine Aşırı olmamaya devletesin. İnanan fakültesi de ben zemil ehline inanıyorum. Akıl haşırdan üstündür. dedi. Akıl öyle Kolay öyle düşen bir şey değildir. Çok insan konusunu akıllı sanır ama akılsızdır. Yaşet akıl, akıl senindir ve genel ödü insanlardır. Nerede Mevlana Celayi'nin Ben nerede Yunus ben de akıl tabiri ve Yahya Hazretleri, nerede mantık tercihlerinden ödülen insanlardır. Mümkün değil. Akıl, saf akıl tencebini ne bildiğiniz, siz düşündüğünüzin her türden akıl olduğu halde doğru olup doğru olamamıştır Akıl sadece bu kararlılık, mütevazı olanı tanımak, dinle ilgili olmazsa imanla beraber olmazsa akıl sapık Kendisi sapar, başkasını ne sapar? Bu en kara dinle ilgili düşünüyoruz. En gerisini kara Resmi nikâhsa bulunmak istediklerinde düğünün... Önce düğünün nikâhı yapmışlar resmi nikâhın yapılması karşısında ömrünmeli. Şimdi biz hocamızın asılası şu olur Önce resmi nikâhı yapsın kişiler düğünün nikâhı ondan Neden? Çünkü resmi nikâh kayıtlı kurutlu resminin imzanı oluyor, doldurması kolay olmuyor. Ama dilini tak, eklem dince de Şimdi iki taraf mükemmel mi? Dilini mükemmel Sonra mükemmel diyor Sert oluyor diyorlar. Kızı ayrı diyor diyor ki, diyor. Kız ayrı diyor mesela. O yüzden ki başaramadım diye Başaramadım. Başaramadım. Kız diyor, diye başlıyor. diyor sen değil de bu tarafı erimemekse, iki tane böyle türler çıkıyor. Yani bilmez. Beyliğin mikahe'n önemini bilemiyor. Onun için işi sağlamda dağıldıktan sonra, hatta yine kim Hatta ben ilahat katil bir hayvan vardı, yapamayıştı, usaydı. Ama onun bütün isimlerini öğrenip ilah dedi. Hakimle bugün ilahattan kalbini katil ölümsü. Ama önce tezenden kaynında kızım da şu alana istiyor aşağıya gittikçe daha iyi olun. Bu sefer ben çıkayım, bir de beyliğin mikahe çok ısrar ettik, istemiyorum, bir İki tarafta istiyor. Ama kırk birini çıktık, yudaya nücahları kırıldı. Öldüştüler ondan sonra. Aradan bir zaman geçti, öldüştüler. Ve birbirlerinin nücahlarından boşan adam, birisi bir başkasıyla olacak, birisi bir başkasıyla olacak. Yani, söylemek ısrar etmiyor bazı insanlara, onun için şey yapmak lazım. Biriçin nücahlarına Yaşarın zaten birkaç takılması Olmaz yani Şeyin, nikahın şakası olmuyor hmm. <gülüyor> Yani Mersi'ye de şaka olmaz Şakası olmuyor Şöylerden birisi nikahları Olmuyor tabi Bir şey daha söyleyeceğim Bilmeyin bir nikahını Bilmeyin bir nikahını Bilmeyin bir nikahını Bilmeyin bir bir sen bin yaşlar kıyaslıyor, beş adım günler. Başardım dönüşü şartlı. Kaygı edenler, barışanlar, saç baş başa, tot at, tek merdiler, onlar nikah verilmez. Tot attan, tek neden, kaygıdan, gürültüden, tık gürültüden, nikah verilmez. Yapılan projelerin de, bir diğer önemli şey de, bir diğer önemli şey de, hükümetlerin de, ama hükümetlerin de, sonuçta vatandaşlar, vatandaşlar bu başın belasıdır. Nasıl olabilir